Ve Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9'da çıkar dediyseniz ve iklim için Programı başladı. Ben Can Tombil. Ben Yüce Sönmez. Desteği için de dinleyicimiz Berk teşekkür ederiz. Ömer Madra rahatsızlığı sebebiyle açık gazetede olmadığı gibi iklim için programında da yok. Önümüzdeki hafta itibariyle tam kadro olmayı umuyoruz ama bir konuğumuz var. Ee, bu haftaki konuğumuz İstanbul Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Atalık. Kendisinin gıyabında geçen hafta bahsetmiştik. bir Verdiği bir söyleşiden ötürü. Ötürü. Bu hafta kendisi stüdyo konuğumuz, ee, özellikle iklim değişikliğinin şu dönemlerde mesela şu anda dışarıdaki güneşin tarım ürünlerine nasıl etki ettiğini konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk, günaydın. Hoş günaydın. Şimdi öncelikle e, nasıl havalar? Bunu size soralım özellikle tarım açısından. Radyonuza gelirken vapurdan indim saat 9'da. 9'u biraz geçiyordu. Son derece güzel bir güneş ve önünüzü dahi ilik demeden, ılık bir havada buraya gelirken Ocak ayında ne kadar güzel bir hava ve rahat geldiğimi düşünürken birden aklım başıma geldi ve as havanın aslında hiç güzel olmadığı, mevsimini yaşamadığı, mevsimini yaşamadığı için de bunun bize kuraklık ve sel olarak geri döneceğini e, birden hatırladım. Ve bu güzel diye tabir ettiğimiz havayı e, olması gerektiği gibi olur inşallah diye de içimden uyardım. E, dışarıda pek çoğumuza göre güneşli, ılık ve hafta sonuna doğru da gittikçe sıcaklığı da yükselecek bir hava var. Fakat me bu mevsimde bu havayı yaşamamamız gerekiyor. E, bu nedenle de e, tabii ki bunun bize bir faturası olacak. Evet. Erbani sonu bu arada bugün. Zemmeri kışının yani zemmeri havalarının bitmesi olarak geçiyor. Kışın, kışı Kışın en soğuk döneminin bitmesi <gülüyor> Bittim, olarak da geçiyor. Ee, bunun faturası olacak dediniz. Nasıl bir faturası olacak? Öncelikle biraz onu anlayalım sizden Ahmet Bey. Türkiye'nin neresinde ne oluyor ona da biraz hakimsiniz. Herhalde her yerde e, mevsim böyle biraz kurak geçiyor. Ama kuraklıktan daha önemli herhalde önemli olan da karın olmaması zannedersen Özellikle de tarım açısından. Evet. Evet. Şöyle kısaca e, dünya genelinde birkaç cümleyle e, bahsedip Türkiye'ye dö dönelim. E, dün şöyle dünyada ne oluyor diye baktığımda Amerika Birleşik Devletleri'nin de pek çok eyaletinde kuraklık en önemli konu e, tartışılan konu. E, yine Avrupa'nın Akdeniz'e sahili bulunan e, ve Türkiye dahil olmak üzere Yunanistan İtalya. İspanya'nın güney kısımları ve Portekiz'in bizim gibi ciddi bir kuraklık yaşadığını, Alplerin hemen kuzeyinde yani kuzey Avrupa'nınsa sellerle boğuştuğunu görüyoruz ki dün haberlerde de yer aldığı üzere. Paris'in göbeğindeki Sen Nehri 5 metre yükselmiş vaziyette kritik eşeğe geldi ve kenti su basması söz konusu. Bir tarafta kuraklık bir tarafta seller. Afrika keza öyle pek çok ülkesinde yine kuraklık dünyada birinci gündem olarak geçiyor. Hele hele Güney Afrika'da 12 Nisan'dan sonra bir damla su bulunamayacağı alarmı verilmiş vaziyette. Banyo yapmayı bırakmışlar insanlar. Bırakmışlar orada. evet. Çok çok ciddi bir durum söz konusu. Bir de e, enteresan bir haber vardı yine. Tahran'da yağmur doğasına çıkan kitlenin e, duası sonrası Tahran'a kar yağdığı <gülüyor> haberi. İlginç bir haberdi. Bütün haberde. Akdeniz ülkelerine gezdirmek lazım o kitleyi belki. Evet. E, bütün Akdeniz kitle e, sonra Afrika'ya sonra Amerika kıtasına doğru yollamak lazım. E, Türkiye'de Türkiye'de e, özellikle. Ekim ayından itibaren son derece yağsız bir periyoda girildi. 2017 komple yağışı düşük bir şekilde geçti. Ekim ayından itibaren neredeyse hiç yağış düşmeyen bir periyoda girdi Türkiye. Bakıyoruz en etkili nerede oldu diye. Güneydoğu Anadolu bölgemiz bunu çok ciddi bir şekilde yaşıyor. %40 oranında bir yağış alabildi. Yani alması gerekenin yüzde altmışını yani on kova yağmur yağacaksa dört kova yağmur düştü. Altı kova yağmuru alamadı. Çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor. E, bu kuraklık Doğu Anadolu bölgesine ve İç Anadolu'nun doğu kısımlarına birazcık Karadeniz'in ortalarına doğru meyillenerek yayılım gösteriyor. Bir de Doğu Akdeniz havzasında e, net bir şekilde kuraklık olduğunu görüyoruz. Doğu Akdeniz'de kuraklığın yanında selleri görüyoruz aynı zamanda. Evet. Ya bunlar 2 ikisi... önceydi değil mi? Taşkınla büyük bir sel falan. Ciddi yaşandı. bir sel e, afeti yaşandı. E, üreticiler seralarına kayıkla, botla gitmek zorunda kaldılar. yürüyemediler e, arazilerde. E, zaten sel ve kuraklık birbirinin kardeşi, ikisi kardeşi. E, şöyle bu kardeşliği de ifade edelim. Eee ısınan hava daha fazla su buharı tutmaya başlıyor. Hı hı. E, taşıyabilme kapasitesinin üzerine çıkıyor. Ve en ufak bir serin hava kütlesiyle karşılaştığında da bu devasa su kütlesini birden bırakıyor. Dolayısıyla artık pek normal yağış da gözükmez oldu. Birden inmeye başladı. Sağnakları yaşamaya başladık. E, kuraklık gibi sağnağın da tarımsal açıdan ve su kaynaklarının beslenmesi açısından hiçbir faydası yok. Neden yok? E, tarımsal açıdan ve kaynakların beslenmesi açısından toprağın suya, iş, e, pardon suyun toprağa işlemesi lazım. O gözeneklerden filtre edilerek geçmesi lazım. E, sert düşen Yağmur damlası yani sağanağın o yağmur damlası yeryüzüne çok hızlı çarptığı için gözenekleri tıkıyor. Toprağın içerisine işleyebileceği o kanalların tıkanmasına neden olduğu için de hızla yüzeye akışa geçiyor. Zaten içine sızabilme şansı olsa bile çok hızlı geldiği için toprağın o hızda emebilme kapasitesi yok ve akışa geçtiği zaman da toprağın verimli o üst yüzeyini götürüyor bitki besin maddelerini de götürüyor. Bu seller su kaynaklarına vardıklarında aşırı Çamur ve mineral yüklemelerinden dolayı su kaynaklarının kirlenmesine, haznelerinde dolmasına neden olarak da böyle bir olumsuz etki yaratıyorlar. Ve bitkilerin beslenmesi açısından, e, sudan faydalanması açısından hiçbir yararı olmadığı gibi besin maddelerinin götürülmesi de selin ayrı bir negatif etkisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönemde e, tarımı... Ekim ayından itibaren ekme başlayan serin iklim tahıllarımız var. Türkiye topraklarının yarısından çoğu tahıl ekiliyor. Ve bu dönemde Hiç de... Miktar olarak ne kadar... Ahmet Bey? 7 milyon hektar 7 civarında. Milyon. Evet. Ekilebilir arazimiz 15 milyon hektar Hı. civarında. Bu ekilebilir arazilerimiz de 7 küsür milyon hektar civarında. Ve bunun içerisinde de yine serin iklim tahalları, buğday, arpa, yulaf, çavdar. Bunlar içerisinde de en yaygın ekilen ve gıda sanayinin %60 oranında ham maddesini teşkil eden buğdayı görüyoruz. Ekim ayından ortalarından itibaren Anadolu genelinde ekilmeye başlandı. Özellikle o kuraklığın bariz yaşandığı Güneydoğu Anadolu bölgemizde birçok çiftçi, Kuraklıktan tohumlar çimlenemediği için çürümeler yaşandı, tekrar tarlalarını sürdü, tekrar e, buğday ekimlerini yaptılar, yağış bekliyorlar, e, kar yağmadı ama sevindirici bir nokta, az da olsa bir yağmur aldık geçen hafta boyunca, e, bu yağmur çimlendirecek mi? İnşallah biraz daha takviye gelir seçimlendirecek ama serin iklim tahıllarımızda şöyle bir konu da var ee, kar yağışı olması gerekiyor bir canlılık başladıktan sonra üzerine kar yağıp o serinleşme serinlenme e, soğuk e, lama e, evresini geçirmesi gerekiyor ki kaliteli ve verimi yüksek ürün alabilelim. Böyle bir özellikleri var. Tüm Türkiye çapına baktığımızda e, İstanbul'a genelde yağardı mesela kar. Hı. Hiç yağmadı. Yani havada biraz gördük e, yere bile ulaşmadı. E, o kadar zayıf e, bir görüntü verdi. E, Anadolu'da Bolu Dağı'na çıkamazdık e, Bu mevsimlerde e, Orada kar yok e, Tüm Türkiye geneline baktığımızda Hemen hemen kar yok Olan yerlerde de çok zayıf bir kar örtümüz var Benim çocukluğum hep iki metre Karın altında geçti Köyde kar yokmuş bizim de ya. Evet ben ortaokulu Kars'ta okumuştum orta bir orta ikiyi hiç unutmam hayatımda çünkü ilk kez o tarihte kar görmüştüm. 16 Ekim'de kar yağmıştı. Nisan'ın ortalarına kadar biz hiç yer görmemiştik. Nisan'ın ortasından Mayıs'ın ortasına kadar da 2 gün kalırdı. 1 gün erirdi. 3 hmm. gün kalırdı. 2 gün erirdi. Mayıs'ın ortasına kadar giderdi. Oralara da artık kar yağmıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Şu anki e, serin iklim tahılları üzerinden konuşuyoruz dönem itibarıyla. Fakat bu durum böyle devam ederse su kaynakları açısından da e, ciddi problemler yaratacak. Sadece yağmurun yağması su kaynaklarını yeterince beslemiyor. Şimdi Türkiye Anadolu ve e, Arap Yarımadası'na baktığımızda orası bir düzlük ve petrolü var. Biz dağlık suyumuz var. Bu dağlık kesimlerimize aldığımız kardan dolayı sularımız var. Mesela siz çok Anadolu'yu gezdiğiniz için muhtemelen gitmiş olabilirsiniz. Muzur nehrinin çıktığı gözelerde Temmuz'un o kaynayan sıcağında o suya çıktığı yerde elinizi tuttuğunuzda 5 saniye tutamıyorsunuz. Maximum, evet. Demir gibi eliniz donuyor hareket etmez hale geliyor. Yazın o sıcağında. ve Benim o... rekorum 15 saniye o suyada. Yani. Bravo. Ee, yani dip frizdeki dondurulmuş gibi su. E şimdi o sıcakta o su kaynakları nereden geliyor? Belli ki çok soğuk bir su kaynaklarından o sular süzülerek geliyor. Etrafımızda öyle buzul ya da dağ yok. Hı. Demek ki yüzlerce kilometre öteden besleniyor o su. Dolayısıyla... Kar yağışından besleniyor, karlardan besleniyor Temmuz'un o kaynayan sıcağında dahi demir gibi suyunu vererek bu kar örtüsü olmazsa yazın yavaş yavaş kendisini salıp o su kaynaklarını be besleyen kaynaklarımız olmazsa ne yazık ki sadece içme kullanma banyo gibi değil beslenmemiz için gereken hayvancılık ki daha çok su tüketir hayvancılık sadece bitki sulanıyor diye düşünmeyelim. Ee, mesela e, su ayak izi üzerinden bir kilogram etin masada önümüze gelmesi için 15,5 ton su harcandığını bilmemiz gerekiyor. Evet. Bu hayvanın yem bitkilerinin yetiştirilmesinden ana rahmine düşüp çıkıp hastalıklarının tedavisinde kullanılan su, yaşamında kullandığı su, iş onun kesilip işlenmesinde ve taşınmasında kullanılan tüm suları ve topladığımızda beslenmesinde. 15,5 ton sudur önümüze gelen bir kilo et. Yani sadece su tasarrufu hani bir zamanlar söyleniyordu E, sifonlara pet şişe atmak da olmaz. Yediğimiz gıdaları israf etmediğimiz zaman aslında evet. en büyük su tasarrufunu da sağlamış oluyoruz. Evet yem demişken bu arada 2012 senesindeydi yanlış hatırlamıyorsam Türkiye Osmanlı tarihinde de görülmemiş bir şeye imza atarak şu anda içinde bulunduğumuz dönemlerde saman ithal etmişti efendim. En son geçtiğimiz sene 2016-17 senesi itibariyle de 5 yıl sonra tekrardan saman ithal edildiğinden bahsedildi. Bunun temel olarak sebebi nedir? Türkiye böyle bir ülkenin Saman ithal edilmesi gerektiğini hangi anlaşılardan, hangi durumlardan değerlendirmeliyiz? Şimdi e, Türkiye buğday ambarıydı değil mi? Özellikle Konya'da buğday ambarı diye öyle öğretilirdi. Ee, Hatta bir bilgi ek bilgi daha vardı. Kendi kendimize yeten bir ülkeydik. Evet. Ama e, değilmişiz. Limanlarımız öyle. ihracat için kullanılırken şimdi ithalat cenneti için cennetine dönüştü. İthalat için limanlarımızı kullanıyoruz maalesef. Ee, Saman neyden yapacağız? Buğdayın saplarından yapacağız. En yaygın ekilen tahılımız o. Evet. Onun saplarından yapı yapacağız. Son 15 yıl bakın Osmanlı'yı geçtim. Son 15 yılda e, buğday ekim alanlarımız 17 milyon dönüm daraldı. Ya, o çiftçi Belçika büyüktüğünde yani 29 milyon dönüm tarım arazisini kazanamadığı için ekmekten vazgeçti. Buğday alanlarımız 17 milyon dönüm daraldı. Dolayısıyla bu her bir daralan alan Eksilen sap demektir aynı zamanda. Sapın eksilmesi demek saman üretemiyorsunuz demektir. Bir yandan hayvancılığımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Diğer yandan aslında hayvan beslenmesi için en değersiz yem olan sadece sindirimini rahatlatmaya yönelik hayvana verilen ve hatta kışın çoğunlukla samanla beslendiğinde de onu harcamak için için daha fazla enerji harcadığından Zayıflama gösteren, gösteren kalitesiz ve değersiz bir yem olan samanı dahi Türkiye bu e, üretim politikasındaki yanlışlıklar nedeniyle e, satın almaya başladı yurt dışından. 2012'de başlayan saman ithalatımız 2013'te zirve yaptı. 2017'de de hızlı bir yine yükselişe geçti ve biz samana dahi 17,5 milyon, Dolar ödedik ithalatına evet. maalesef. Ee, bu Türkiye, Türkiye e, kuraklık <gülüyor> ürün fiyatlarına etkisi üretimin gerekseller gerekse e, kuraklık nedeniyle örselenip hem kalite hem miktar olarak karşımıza sorunlar çıkartırken aslında tarım politikalarımız çerçevesinde yapılan hatalar iklimden daha büyük maliyetlere yol açıyor Türkiye'de. Tüketicilerin ürünlere ulaşması ödedikleri fiyatlar açısından. Ben samanın bu kadar ucuz bir şey olduğunu bilmiyordum. Meta olduğunu bilmiyordum ki 2012 senesinde hatırladığım bir haberde üreticilerden bir tanesi saman fiyatlarından atların aşırı pahalılığından varyansını ederek aldıkları patates cipslerini koyunlarına yedirmeye başlamıştı. <gülüyor> Hayvanlar da gayet keyifleri yerinde bir şekilde patates cipsi cipsiyordu paket paket. <gülüyor> Samandan daha ucuza geldiğini söyleyerek bunu yapıyor hem de. Patates cipsi. <gülüyor> e, Enteresan. <gülüyor> şimdi bu e, bu kışın kuraklığının faturasından bahsettiniz konuşmamızın başında. Bunlar özellikle e, bakliyatları yoğun ölçüde etkileyecek dediniz. E, nasıl olacak bunun faturası? Biraz şimdi, ondan da bahsedebilir miyiz? Çünkü insanlar hava çok güzel, kış faturası biraz daha zayıfladı. İşte enerji tasarrufu yapıyoruz falan diye düşünüyor ama bu kışın faturası yazın daha bir katlanacak gibi duruyor aslında tabloya bakınca. Şimdi e, meteorolojik kuraklık bariz var. Tarımsal kuraklık bitkinin ihtiyacı olan dönemde yağışın düşmemesi ya da istediği suyun sağlanamamasıdır. Tarımsal kuraklığa henüz tam geçebilmiş değiliz. İnşallah da geçmeyiz. En büyük temennimiz inşallah biraz kar yağar Şubat ayında en azından. Şimdi tarımsal kuraklığa geçersek net fiyat yükselmelerinin görüleceğini bahsedebiliriz. Şu an için bir miktar yağmur alması zararımızı hafifletici bir neden olarak önümüzde duruyor. Kar yağarsa çok daha mutlu olacağız. Daha telafi edecek ama yüzde yüz telafi etmeyecek. Tahıllar açısından şu an için çok önemli. Sebze üretim alanlarımız daha dar alanlar. Bu sebze üretim alanlarımızda Yazında üretim devam ettiği ve su kullanıldığı için genellikle su kaynaklarına yakın alanlar ya da su temini daha kolay olan alanlar dolayısıyla buralar küçük de olması dolayısıyla buralardaki olumsuzlukları bertaraf etmek daha kolay ama tarımsal kuraklık e, e, kuraklığı da yaşamamız ve kuraklığın devam etmesi çerçevesinde su kaynaklarında artık bariz e, eksilmeler görürsek ki Bursa'da bir gölet kurudu ocak ayında bu içler acısı bir durum. Ya bunlar devam ederse işte o zaman aklımıza gelen her üründe fiyat yükselmesi yaşamamız e, olası hale gelecek bunun bu, içinde. Bu tüketicileri ilgilendiren kız. Evet. Evet. Özellikle bir de üreticiler var. Üreticiler büyük riskler alarak üretim alanlarını ekiyorlar ve bir yıl verimsizlik ya da ürün kaybı ha, o üreticinin de belini bir daha doğrultamaması gibi bir anlam taşıyabilir birçok yerde. Bu da büyük bir risk herhalde. Tabii. Ülkemizde zaten herhangi bir iklimsel sorun olmadan üretici büyük dert altında maliyetini bile kurtaramadığı bir sistem içerisinde üretimini sürdürmeye çalışıyor. Ve BDDK'nın verilerine baktığımızda bankacılık denetleme ve düzenleme kurulunun verilerine baktığımızda her yıl icraya düşen çiftçi sayısında artış var. Ee, i̇cralık olan miktarlar hızla artıyor. 15 yıl önce 150 milyon lira olan e, takipteki kredi 2,5 milyar liraya yaklaşmış vaziyette. Çok hızlı bir artış var. Birkaç bankanın Yanına, Türkiye'de en büyük çiftçi olduğunu biliyorum ben tabii, artık. Tabi <gülüyor> tabi. Hatta otopark kiralıyorlar. Çiftçilerden hadis ettikleri e, Millet Araçı edevatları öyle. araçları orada e, satmak üzere. E, şimdi bu e... Bu kuraklığın adı bile yetiyor Türkiye'de e, üç lira olan şey a kuraklık var beş lira diye karşımıza gelebiliyor. Çiftçi çiftçi bu durumda fiyatların baskılanması neticesinde e, daha büyük zarar görecek aynı tüketici gibi daha fazla maliyette alması gibi. E, şimdi Türkiye'nin Türkiye'nin bu sorunları azaltması için özellikle selleri azaltması için boş arazi bırakmamamız işlememiz gerekiyor ki yağmur. Suyularını emebilsin araziler mümkün olduğunca kuraklığa karşı da o yüzey sulama suyu fazla sulayan yöntemlerimizi çok hızlı bir şekilde damla sulama ve yağmurlama sulamaya dönüştürmemiz gerekiyor. Evet. Can zamanınız kaldı mı? Son bir soru daha sorabilir. Son bir sorumuz da alıp toparlarsak. Tamam. Ee, hazır mıyız peki biz buna? Bunu siz anlatıyorsunuz, görüyoruz, yaşıyoruz. E, tahıllarda düşüş olacak diyoruz e, fiyatlar böyle olacak diyoruz bu felaketler bizi bekliyor diyoruz devlet ne yapıyor? Yetkililer ne yapıyor? Buna bir hazırlık var mı? Görüyor musunuz? Türkiye'deki hazırlıklar çok yavaş ceryan ediyor. İnanın iklim değişikliği daha hızlı ceryan ediyor. Türkiye'nin buna uyum sağlaması, hızlı hareket etmesi gerekiyor. Arazi toplulaştırma işlerimizi bitirmemiz gerekiyor. Sulama yöntemlerimizi hızla daha tasarruflu yöntemlere geçirmemiz gerekiyor ki bu konuda da var olan bazı kamu kurumları köy hizmetleri gibi maalesef iki 15'te kapatıldı ve çok ağır aksak yürüyor bu işlerimiz çok hızlı davranmamız gerekiyor biz su kaynaklarımız daha varken iklimde bir problem yaşamazken bununla yatırımları yapmadığımız için problemler yaşıyoruz. Bir de kuraklıkla karşılaştığımızda su kaynaklarımızı da kirletirsek ki o da çok büyük bir sorun kirletiyoruz. Ee, yani tarımda kullanılan harcanan sudan ziyade kirlenme daha kötü bir durum. Ee, bunlara temiz tutmamız ve yöntem değiştirmemiz gerekiyor. Hızlı hareket etmiyor Türkiye. Bir de Türkiye. şunu söyleyeceğim. Ya, sana, yanılmıyorsam 4-5 milyon, milyon ton buğday İthal ediyoruz biz evet. her yıl dört dışında bir, bir milyar dolar da para Vardır. ödüyoruz. 10 milyon ton e, ithal edecek olursak, ihtiyacımız olursa bunu yapabilecek miyiz? Böyle bir hazırlığımız var mı? kendimizin kendimizin yetiştirmesi, kendimizin yetiştirmesi istihdam açısından ve e, piyasanın dönmesi açısından çok önemli. Bu Türkiye e, geçmişte olduğu gibi çok büyük bir tarımsal potansiyele sahip, çiftçisi olarak da. Ama bu potansiyel değerlendirilmiyor. Maalesef betonlaşıyor. E, Üzerlerine çalı çırpı ot kaplıyor tarım arazilerimizin sanayi tesisleri kaplıyor. Hayvancılık diyoruz geliştireceğiz diyoruzsa meraları organize sanayi ve sanayi bölgesi ilan etmeye kalkıyoruz ne akla hizmetse. Dolayısıyla Türkiye doğru bir tarım politikasıyla kendi nüfusunu çok rahat besleyecek bir potansiyele ve iktime sahip şu anda hala ve ama ama Türkiye sorunlara bakmak yerine enflasyonu tetikliyor diye ithalata yöneliyor. İthalatı daha çok enflasyonu tetikleyici üretim baltalaması yapıyor, üretimi bitiriyor. Ve bir kısır döngü içerisinde Türkiye debelenip, çabalayıp duruyor maalesef. Evet. İthalat hiçbir zaman çözüm değildir. Buğdayın ana vatanıyız. Buğdayı yetiştirmek Anadolu topraklarına yakışır. Evet. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun. Siz abi. de sağ olun. Ee, konu uzun bir konu ve daha da konuşabileceklerimiz var ama vaktimiz de kısıtlı. Belki önümüzdeki günlerde aynı şekilde bu konuları da ele almak üzere sizi tekrardan davet edebiliriz programımıza. Teşekkür ederim. Her şeyin çözümü var. Ee, mutlu ve sağlıklı günler diliyorum herkese. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok sağ güzel. olun. İyi günler.